1778 numaralı konu: Yezid bin Şecere'nin hutbeleri, fiilleri sözlerini doğrulayan bir zat olan Yezid bin Şecere bir hut ve irat ederek şunları söyledi: "Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayınız. üzerinizde bulunan bu nimet ne güzeldir. Biz şu anda kırmızı, yeşil ve sarı elbiseler giyip güzel evlerde oturan insanlar arasında bulunuyoruz." Müslümanlar namaz ve savaş için saf tuttuklarında göklerin, cennet ve cehennemin kapıları açılır, güzel huriler süslenerek kendilerini gösterirler, kişi ileri atıldığında, ey Rabbim, ona yardım et, geri dönerek kaçtığında ise, Rabbim, onu bağışla, derler, anam babam size feda olsun, ey Allah'ın kulları, düşmanla karşı karşıya geldiğinizde onlara var gücünüzle vurunuz ve hurileri mahcup etmeyiniz, dökülen ilk kan damlası sahibinin tüm günahlarına kefaret olur, o zaman iki huri inerek, yüzündeki tozu toprağı silip ona, cennete girmek üzeresin, derler. O da onlara, ben sizin içinim, der. Bunun üzerine o ikisi ona, insanoğlunun dünyada benzerini göremediği, üst üste konulduklarında iki parmak arasındaki aralığı doldurmayacak kadar ince olan yüz tane cennet elbisesi giydirirler. Bana haber verildiğine göre kılıçlar, cennetin anahtarlarıdır. Muaviye'nin Şam orduları kumandanlığına tayin etmiş olduğu Yezid bin Şecerir Rehavi bir hutbesinde şunları söyledi, Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayınız, benim siyahtan, kırmızı, yeşil ve beyazdan görmüş olduğumu görseydiniz şaşar kalırdınız, namaza başlandığında göğün, cennet ve cehennemin kapıları açılır, huriler süslenerek kendilerini gösterirler, İçinizden biri düşmanın üzerine atıldığında huriler, Rabbimiz, ona sebat ver ve yardımcı ol, diye dua ederler. Kişi sırtını düşmana çevirip geri döndüğünde ise mahcup olarak, Rabbimiz, onu bağışla ve kendisine merhamet eyle, derler. O halde ey Allah'ın kulları, anam babam size feda olsun, düşmanla karşılaştığınızda onlara var gücünüzle vurunuz. Çünkü düşmanla çarpıştığınız sırada dökülen ilk kan damlası, tıpkı ağaç yapraklarının dökülüşü gibi tüm günahlarınızı döker. İşte o zaman iki huri onun yanına gelip yüzüne bulaşan toprakları silerler, ben sizin içinim dediğinde de, hayır, aksine bir senin içiniz, derler, sonra ona yüz cennet elbisesi giydirirler ki bu yüz tanesinin kalınlığı ancak insanın iki parmağı arasını doldurabilir, bu elbiseler insan yapısı değildir, ey insanlar, sizin her biriniz Allah katında ismi, siması, süs ve sıfatları, gizli ve açık bütün amelleriyle yazılıdır, Kıyamet yününde, ey filan, işte bu senin nurundur veya, ey filan, senin nurun yoktur denilir. Cehenneminde tıpkı deniz sahili gibi bir sahili vardır. Burada haşereler, hurma ağacı büyüklüğünde yılanlar, katır kadar akrepler bulunur. Cehennem halkı azaplarının hafifletilmesini istediklerinde onlara, sahile çıkınız denilir. Sahile çıktıklarında ise yüzlerine, dudaklarına ve vücutlarının diğer organlarına haşereler yapışır ve onları ısırmaya başlar. Bunun üzerine cehennemlikler tekrar ateşe dönmek zorunda kalırlar, orada uyuza yakalanırlar, kişi derisi soyulup kemikleri görülünceye kadar kaşınır, birisi, nasıl, acıyor mu, diye sorduğunda da, evet acıyor, cevabını verir, bu kez öteki, işte bu dünyada müminlere verdiğin eziyetin ve çektirdiğin acıların karşılığıdır, der.